فقد فاز فوز عظمة أ بعد فإن أصدق الحديس كلام الله وخير الحد هدي محمد صَّ الله عليه ووسلم وشَ الأمور محساتها وكل محدسة ببد وكل بضة ضاللة وكل ضاللة في النار السلام عكم بررحمة الله بركاتُ د قش لم.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 Falan gelecek topluluklar kastediliyor. Avrupa'da teşkilat kuracak insanlar için bir cemiyeti kastediyor diye bir ayet var mı? Yok. 4 tabi'in alimlerinden. Yani tabi'in derken biz her tabi'ini kabul etmiyoruz. Tabi'in dediğimiz zaman alimleri kastediyoruz. Çünkü tabi'in tabi zamanında günahkarı da vardı, cahili de vardı, ilim ehli olmayanı da vardı. Ancak bizler tabi'in derken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 60 yaşına geldi mi yaşlılar evine gidecek. Darul acize gidecek. Bu merhamet mi? Bu kadar sana bakan anneye bu iyilik mi? Hoş mu? Adam banka kuyruğunda bekliyor 10 kişi. Bir yaşlı adam geliyor. Çubuğuyla 70 yaşına bir dede. Amca geç arkaya sıraya gir. Bu cahiliye dönemidir. İslam ise ona ihtiram ediyor, saygı veriyor.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 mantığını çalıştıramayanlar aklını söndürenler cahiliye dönemine hayrandırlar. O yüzden Allah Allahu Teala bunlara Maide Suresi 5. süredir 50. ayeti kerimede buyuruyor ki: "E fe hukmel cahiliye yabğun ve men ahsanu min Allah hukmen li qaumin Buyuruyor ki Allah Subhaneh ve Teala cahiliye devri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 Görenler, mümkün değil Müslüman olmaması. Oraya geleceğiz, geleceğimiz derste. Geleceğiz, neden insanlar Mekke döneminde, İslam'ı seçerken hangi uslup takıldılar? Bu sebeplerden dolayı. Çünkü get İslam'ın getirdiği, ispatlar, bütün aklı durduruyordu. Bütün sert kalpleri yumuşatıyordu. Çünkü, İslam'ın,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 Bu nedir? İlmül yakindir. Kesin olarak ben bunu biliyorum. Almanya'dayım. Ama Amsterdam'ın falan caddesinde Tevhid camisinin bulunması benim için nedir? İlmül yakindir. Bu bir gerçektir. Ben buna kesin biliyorum. zıttını asla düşünemem. Niye? Çünkü gerçektir. İkincisi nedir? İkinci mertebe hakkül yakindir. Caminin önüne geliyorum, levhayı görüyorum. Tevhid moşa yazıyor. Tevhid camisi yazıyor. Ne oldu şimdi? Hakkül yakın oldu. Gerçeği görüyorum. Bu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 Kutlarımıza karışamazsın, içkimize karışamazsın, zinamıza karışamazsın. Bu nedir? Bir yaşam şeklidir, inanç şeklidir. Ve yine görüyoruz ki cahiliye bir şeyi gerçeği dışında bilmek istiyor. Gerçekleri görmek istemiyorum. Bugün zinadan dolayı binlerce alman yarasıp alman olan aynısı